Alhamdulillah Rabbil Alamin, ala ala ve al-Ghaibatul Muttaqin, al-Salat Rasulina Muhammad ve Ala ve biliyorsunuz her tarafta. büyük bir infial var. Ve herkesi tedirgin eden olaylar var. Dolayısıyla bunlarla ilgili de konuşacağımız birtakım şeyler olmalı. Onun için bugünkü sohbetimizin adını Allah'ın kullarını Allah'ın kitabına davet olarak verdik. Uzun zamandır takım şikayetlerde bulunuyoruz. Önce birkaç ayet okumak istiyorum size. Nur Suresi'nin 27. ayetinden itibaren okuyalım. 351. sayfa. İnsanların konut dokunulmazlığının yargı kararıyla ihlal edilip edilemeyeceği konusuna bakacağız şimdi. Biliyorsunuz uzun süredir işte polis ve savcı gidiyor birisinin evine giriyor onu götürüyorlar mahkemeye işte delil toplanacak delillerin karartılması korkusu gibi bir takım şeyler gerekçelerle insanlar uzun süre tutukluk bırakılıyor. Şimdi bunların bizim kültürümüzle inancımızla uzaktan yakından alakası yok. Ama bu noktaya nasıl geldik ve buradan çıkış yolu nedir? Onunla ilgili olarak önce ayet-i kerimeleri okuyalım, sonra konumuza geçeriz. Hı hı. Nur suresinin 27. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: "Ya <gülüyor> evvelediğine amenu la tedkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu ve تسallimu ala ehliha." Sizin olmayan evlere, kendinizi tanıtmadan, orada bulunan kişilere selam vermeden girmeyin. لَا لِكُمْ خَيْرٌ la لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Sizin hayırınızı olan budur. Belki, bilgi ve tecrübenizi kullanırsınız. Felem tecidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yuzanalaikum Orada kimseyi bulamazsanız size izin verilmeden oralara girmeyin. İzin verilinceye kadar girmeyin. Ve in qila urjiu farjiu hu askalakum Eğer size dönün, müsait değinizden dönün. Sizin için nezih olan, temiz olan budur. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ Yaptıklarınızı allah Teala bilir. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ف۪يهَ مَتَاعٌ لَكُمْ İçinde kendi eşyanız varsa, içeride de kimse oturmuyorsa, bu eşyanızı almak için İçerisinde kimsenin oturmadığı yerlere girebilirsiniz. Kendi eşyanız da olsa içeride orada oturan birisi varsa izinsiz giremezsiniz. En fazla diyeceğiniz benim eşyamı getir. O da kapıya kadar getirirse getirir. ''Vallahu ya'lemu ma tubdûne ve ma tektumûn. Allahü Teala sizin açığa vurduğunuzda gizlediğinizi bilir. Kulü'l mü'minîn yuğdû min ebsârihim ve yahfudû mü'minlere söyle de gözlerine sahip olsunlar yani her şeye böyle bakmasınlar önlerine baksınlar ve namuslarını korusunlar zâlike <gülüyor> eskâluhum onların için nezik olan budur innallâhe bir bimâ yasnaun ne yaptıklarından Allah haberdardır. Şimdi burada böyle bir şey var. Yani yargı kararıyla da olsa dinimizde hiç kimsenin mesken dokunulmazlığı ihl ihlal edilemez. Çünkü yargının bu konuda karar almaya yetkisi yoktur. Şimdi bugün tabi yasalar tamamen batıdan alınmadır. Fransız İhtilali'nden sonra şekillenen devlet yapısının bir devamından ibarettir ki bu yapı artık bütün dünyayı iyice sıkmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Buhari'de, Muvatta'da, Müslim'de olan bir hadis diyor ki ''İyyâkum vallanne'' ''Zandan sakının'' diyor. Fe ne ekzebul hadis çünkü zan sözün en yalan olanıdır. Ve la tecesesu etmeyin onun bunun ayıbını araştırmayın. Ve la tahassesu ve kimseyi dinlemeyin. Yani konuşmalarını dinlemeyin. İşte bugün telefon dinlemelerini biliyorsunuz. İnsanların arkasına düşülmesi ve araştırılması biliyorsunuz. Vela tenafesu herhangi bir konuda sadece benim olsun diye bir yarış yarışa girmeyin. Paylaşın. Vela tabağadu birbirinize kim beslemeyin. Vela tedaberu birbiriniz arkadan kesmeyin. Ve kün ebedi Allah'ı Allah'ın kardeş olan kulları olun. Yani birbirine kardeş olan Allah kulları olun. Birbirinize kardeşliği unutmayın. Şimdi şeyde, bizim yargı geleneğimizde mahkeme dışında yapılan itiraflar İkrarlar geç, geçersizdir. Yani bir kimse mahkeme dışında bir ikrarda bulunursa, mahkemede birisi işte falan yerde şöyle ikrarda bulunmuştur diye şahitlik edip de birkaç kişi bu kişiyi suçlu hale getiremez. İkrarın delil olabilmesi için mahkeme huzurunda olması lazım. Dolayısıyla bizim kültürümüzde öyle karakolda ifade alma diye bir şey yoktur. İfade mahkeme huzurunda alınır. Ondan sonra bizim kültürümüzde ceza yargılamasında objektif delil esası vardır. Ama batıdan gelen yasalarda, bugün Türkiye'de de geçerli olan, Avrupa'da da dünyanın birçok yerinde geçerli olan ceza yargılamasında her şey, her şey delil olur ve hiçbir delil hakimi bağlamaz. Şimdi, biz bu noktalara nereden geldik? Ve bugünkü halimiz, geçmişle kıyaslandığı zaman iyi mi, kötü mü? Bu akşam onun üzerinde birazcık duracağız Allah nasip ederse. Biliyorsunuz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine 15 yıl boyunca, yaklaşık her gece Kur'an ayetlerinden nasıl hüküm çıkarılır? Onu öğretmişti. Ayetler nasıl bir araya getirilir? Nasıl Kur'an haline, hüküme haline getirilir? Oradan nasıl hüküm çıkarılır? Yani problem nasıl çözülür? Onu öğretmişti. Sonra Medine'de, yani her gece öğretmişti. Sonra Medine'de uygun saatlerde bu öğretmeye devam etti. Müslümanlar da bunu öğrendiler. Dolayısıyla Müslümanlar sürekli problem çözen kişiler oldular. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa sürede bulunduğu bölgeye hakim oldu. 23 yıl gibi o kısa kısa süresi sürede vefatı sırasında Türkiye'nin dört katı bir yere hakimiyet kurmuştu. Onun ashabı da problem çözdüğü için işte Kuzey Afrika'ya Asya'nın da ta işte Güney şey, şeydeki Doğu Türkistan'a kadar yani bugünkü Çin işlerine kadar İslamiyeti götürmüşlerdi. Burada yapılan savaşlar son derece azdır. İnsanların Müslümanlığı Müslümanları kabul etmesi. Bazıları Müslümanlığı da kabul ediyor, bazıları da Müslümanları kabul ediyordu. Müslümanları kabul etmesi tamamen problem çözmelerinden dolayıdır. Şimdi Müslümanların bu kadar hızlı yayılmaları yetişmiş insanların az olmasına sebep, sebepiyet verdi. Çünkü idareyle, fetihlerle işte yeni Müslüman olan insanlara İslam'ı tebliğle meşgul olurken Kur'an-ı Kerim'den problem çözme Yeteneği ciddi anlamda azaldı. Ömer radıyallahu an ashabın Medine'den çıkmasına müsaade etmiyordu. Çünkü bir problem olduğu zaman nasıl çözeceğim diyordu. Çünkü Allahü Teala problem çözmenin yolunun bir ekip çalışmasından geçtiğini bildiriyordu. Selamünaleyküm. Hani her zaman okuduğumuz Fussilat Suresi'nin üçüncü ayeti Kitabun Fussilat Ayatü Kur'anen Arabiyyen Nikavmin Ya'lemun Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an olarak bilenler topluluğu için ayrıntılı olarak açıklanmıştır diyor. Arapça Kur'an olarak demek ilgili ayetler bir araya getirilerek demektir. Bilenler topluluğu için dendiği zaman da bir tek kişinin bu işin içinden çıkamayacağını gösteriyor. İşte Ömer radıyallahu anh, o bilenler topluluğunu Medine'den çıkarmıyordu. Fakat ne zaman ki Osman radıyallahu an zamanında bunlar yeni fethedilen bölgelerde görevlere dağıtıldılar, o zaman artık problem çözecek insanlar kalmadı. Çünkü tek tek bunların problem çözmesi mümkün değil. Allahü Teala kavmin ya'lemundan bahsediyor. Bilenler topluluğu o bilenler topluluğu da alınca. Müslümanların gücü de dağıldı. Ondan sonra biliyorsunuz Osman Ali r.a.ın zamanında meydana gelen olayları. Burada ipin ucu kaçınca iş başkalarının eline geçti. Çünkü Sahasani bürokrasisi ve Roma bürokrasisi vardı. Sonra Abbasiler döneminde bir göstermelik e, halife oluşturuldu. Abbasiler zaten şeyde yaşayan, Akabe limanında bir köyde yaşayan insanlardı, devlette bir ilgileri yoktu. Ama ehl beyti iktidara getireceğiz diye harekete geçen güçler, yani bir yeraltı organizasyonu olmuştu orada da. Ki bugün de aynı şeyler oluyor. Onlar devlet tecrübesi olan Hasan ve Hüseyin radıyallahu yerine hiç devlet tecrübesi olmayan bir köyde yaşayan Abbas radıyallahu çocuklarını getirdiler. Onları devlete siz halifesiniz diye koydu. Aşağıya bir vezir azamlık icat ettiler. Alt tarafta da zaten bürokrasi belli. O andan itibaren İslam'ı bitirdiler. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki tabi bu İslam'ı bitirdiler sözümüz, Kur'an ve sünnete göre bitmesi demek ama İslam o kadar güçlü ki uzun asırlar yine etkisi devam etti. İşte Osmanlılarda evet şey açısından eğer ele alırsak Kur'an ve sünneti uyum açısından ele alırsak gelenek için yaptığımız tenkitlerin tamamı Osmanlı içinde geçerlidir. Hurafeler açısından da geçerlidir. Kur'an ve sünnetten uzak bir din yaşayışı açısından da geçerlidir. Yani burada yaptığımız tenkitlerin hepsi Osmanlı içinde geçerlidir. Fakat yine de bir iyi kötü bir İslam geleneği olduğu için yani biz biz tenkit ediyoruz ama bu bizim kötümüz. Bunu tenkit ederken dünya çapında kötü değil. Bizim bu kötümüz Batı'yla kıyaslanmayacak kadar da iyidir. Yani olması gerekenle kıyasladığınız zaman ortaya kötü dediğimiz şey çıkıyor. Şimdi öyle bir şey ki, zaman zaman size söylüyorum, mesela bugünkü manada bir savcılık kurumu yok. Savcılık 1879'da ilk defa Osmanlı yasaları içerisine girmiştir. 1879'dan 2013'e kadar şey yaparsanız 124 sene eder değil mi? Yani o kadar bir zaman. Polis teşkilatı diye bir teşkilatımız yoktu, o da yine batıdan gelmiştir. Jandarma teşkilatı diye bir teşkilatımız yoktu, o da yine batıdan gelmiştir. Neden bu böyle? Çünkü İslam'da devlet halk içindir, ama Batı'da halk devlet içindir. Yani devlet kutsaldır Batı'da. İslam'da değerli olan insandır. Onun için mesela Allahü Teala İsa Suresi'nin 59. ayetinde şöyle diyor. İta'u'llahi ve ita'u'r-rasule ve ulil-emri Allah'a ve رسولüne ve sizden olan yetkililere itaat edin diyor. Ondan sonra fe in tanaza'tun fi şey'in herhangi bir şeyde nizaya girerseniz nizaya girdiğimiz kim? Nizaya girdiğimiz yöneticidir rütühü ilallah ve resul onu Allah ve Resul'üne götürün. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre o problemi çözün. Ve bu nizaya girdiğimiz kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de olabilir. Yani bir Müslüman diyebilir ki yani bir yallah, ey Allah'ın nebisi senin bu yaptığın şu ayete uygun değil. Onun için ben senin bu emrini tutmuyorum. Peki bunun delili nedir? Bunun delili Mümtahine suresinin 12. ayetidir. 66. sure atış yok, 60. sure 550. sayfa Bakın burada diyor ki Allahü Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de devlet başkanıdır. Ya Eyühennebiyyuh! O şeyden sonra, Hudeybiye'den sonra Mekke'den Müslüman hanımlar Medine'ye hicret ediyorlar. Şimdi bu bu Medine'ye hicret eden Müslüman hanımları nasıl kabul edeceksiniz? Mesela bugün bir ülkeyi ziyarete gittiğiniz zaman o ülkenin Türkiye'deki elçiliğine ya da konsolosluğuna başvuruyorsunuz, size vize veriyor. Vizenin anlamı şudur, sen benim ülkeme girdiğin zaman ben senin güvenliğini sağlayacağım. Ama sen de bana karşı e, yanlış yapmayacaksın, benim yasalarıma uyacaksın demektir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen hanımlar vizeleri nasıl alacaklar? Yani bugünkü anlamda o. Diyor ki Allahü Teala, ''Ya eyyühe'l nebiyyuh, ey nebi, izâ câekel mu'minâti yubâyi'yûneke, Mümin kadınlar sana biat etmek için geldikleri zaman "Vela illâ yüşrikne billâhi şeyen." bir Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak. Çünkü imanlarından dolayı Mekke'den hicret ettiklerini söylüyorlar bunlar. Öyleyse Allah'a bir şey ortak koşmayacaklar. "Vela yesrikne zina şey hırsızlık yapmayacaklar. "Vela yeznine zina etmeyecekler. "Vela yaqtulnevlâdehunne evlatlarını öldürmeyecekler. Yani çocuk düşürme işi yok. Ve layetine bi buhtani iftidinehu beyne yedihihi ne reculihi elleri ve ayakları arasından iftira ettikleri bir buhtan da gelmeyecekler. Yani birisinden kazandıkları çocuğu bu falancanın çocuğudur demeyecekler. İşte asıl konu şu. Velaye asine kafi maruf. Maruf'ta sana isyan etmeyecekler. Yani doğru verdiğin kararlarda sana isyan etmeyecekler. Ne demektir bunun manası? Ya Muhammed sen de yanlış karar verirsen bu kadınlar sana uymak zorunda değiller. Şimdi bakın Resulullah hem Allah'ın resulüdür, hem Allah'ın nebisidir, hem devlet başkanıdır. Velayasıne kefi maruf. Bu ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devlet başkanı olarak dokunulmazlığı var mı? Yok bak görüyor musun? Bak. Allah'ın Nebi'si. Ondan dolayı bizim geleneğimizde bizim geleneğimizde devlet başkanlarının kesinlikle dokunulmazlığı yoktur. Fatih kanunnamelerinde bugün dokunulmazlığa benzer bir husus ilim adamlarına verilmiştir. O da dokunulmazlık denmez de ama dokunulmazlığa benzer bir husustur. Mahkemeler, ilim adamlarını e, ceza davalarında yargılayamazlar, hukuk davalarında değil. Ancak e, herhangi bir ağır suç işler, kaçmasından korkulursa tutak, tutuklama kararı verebilirler. Yargılayabilmek için de durumu divana bildirirler, yani padişaha bildirirler. Buradan özel bir hakim tayin edilir, onlar yargılar. Bunun sebebi de şudur, İlim adamlarına mahkemeyi denetleme görevi verilmiştir. Mahkemeyi denetleme görevi verildiği için hakimle aralarında bir sürü sürtüşmeler olacak burada. Hakimin ilim adamına gözdağı vermesini engellemek böyle bir şey var. Dolayısıyla mesela Osmanlı'da tek dereceli mahkeme vardır. Yani bir, bugünkü anlayacağınız şekilde bir yargıtay yoktur, davayı yargıtaya falan götüremez, götüremezsiniz, böyle bir şey yok. Ama herhangi bir konuda size haksızlık yapıldığı kanaatindeyseniz, götürürsünüz o kararı ki gerekçeli olmak zorundadır bütün kararlar, götürürsünüz kararı bir hakime, şey bir ilim adamına, oraya görüşünü yazar, uygun görmüyorsa, aşı, altına da imzasını atar, siz de onu divana gönderirsiniz. Divan onu inceler. Eğer haklı görüyorsa, aynı hakime göndermez davayı bugün yargı yaptığı gibi. Bu olmaz, kimse tükürdüğünü yalamak istemez. Psikolojik bir şeydir. Aynı hakime göndermez. Onun için müvella diye adlandırılan özel bir hakim tayin eder. O hakimin kim olacağını da kimse bilemez. Falanca alimdir. Tek davalık hakimdir. O, o davayı sonuca bağlar, sonuç o hakimin aleyhinde olursa zaten hiçbir hakim 11 aylıktan daha uzun süre için tayin edilmez. Dolayısıyla ikinci tayinde o, onun önüne engel olarak çıkar. Bu sebepten dolayı e, hakimler de son derece dikkatli olmak zorundadır. Bir tek orada var ama devlet başkanının, valilerin hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktur. Peki şimdi çağdaş devlet nasıl oluşmuştur? Çağdaş devlet Fransız İhtilali'nin ürünüdür. Onlar 4 asır boyunca 1789 biliyorsunuz. Şey 1479. Şey 1789. Neyse. 1789, şimdi Hicri Miladi takvimler karıştı zihnimde. 1789. 4 ee, asır boyunca mücadele ettikleri Katolik Kilisesi'ni taklit etmişlerdir. Dolayısıyla devleti teokratik devlet haline getirmişlerdir. Teokratik devlet ne demek? Tanrı devlet demektir. Yani Allah adına hareket eden demektir. Niye öyle diyoruz? Çünkü istediği yasaları çıkarmak, mesela Osmanlı padişahlar öyle kolay kolay yasa çıkaramaz. Şimdi, işte Allah'a hamdolsun yani bu konuda bir uzman sıfatıyla size söylüyorum. Batılılar, batı taklit edilinceye kadar Osmanlıların çıkardığı eyalet kanunlarını saymayın. Devletin tamamında geçerli kanunların hepsini C şeyin ceketinizin cebine koysanız burada kabarıklık yapmazdı. Ve insanlar yasal durumlarını gayet iyi bilirlerdi. Öyle zırt bırt kan değişmez. Akşam, akşamdan sabaha bugün parlamentolar kanun fabrikasına dönüşmüştür. Şeyler de komisyonlar da yan sanayidir o. Şimdi bunlar gerçekten insanı hukuki bakımdan son derece korumasız bir halde bırakıyor. Öyle ki bir konunun uzmanı olan, yani artık avukatlıklar, avukatlık kurumları oluşmuş, oluşmak zorunda olmuştur, avukatlar belli konularda uzman olmak zorunda olmuşlardır. Uzman oldukları sahadaki, sahadaki kanunları takip edemez olmuşlardır. İşte bu yeni yapıda devlet bir tanrılık yerine, yani teokratik devlet haline getirilmiş ki İslam'ın asla kabul etmeyeceği bir yapıdır. Çünkü şirktir. Hiç kimse Allah gibi öyle helal haram koyamaz. Böyle bir yapı var, böyle bir yapı olduğu için tüm sistem ona göre kurulmuştur. Dolayısıyla savcılık denen bir e, kurum oluşturulmuştur. Hakim ve savcı. Ceza konularında hakim serbestçe delil toplama yetkisine sahip kılınmıştır. Savcı lehte aleyhteki bütün delilleri toplar. Yani e, şeyde sizin babanız öldürülse dava açamazsınız. Bugünkü sistemde. Dava açamazsınız. Davayı savcı açacak sanki savcının babası öldürülmüş. Ondan sonra her şey delil olur. Ama hiçbir delil de hakimi bağlamaz. Fakat bizim geleneğimizde her şey delil olmaz. Ve hakim re'sen hele ceza davalarında kanaatini falan söyleyince küçük kabahatlerde olabilir. Ama öyle büyük suçlarda hakimin kanaati hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Objektif delil esası vardır. Bu hukukçular ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Ee, en küçük şüphe sanık lehine de, de, de değerlendirilir ve bu çok kesindir. Yok efendim işte delil toplanacak. Bilmem ne. Bir insan mahkeme huzuruna çıkar da delilleri tamam değilse ademi muhakeme kararı verilir. Yani bugünkü işte şey deniyor takipsizlik kararı verilir. Yeni bir delil bulursan o zaman dava açarsın yoksa açamazsın denir. Ama şimdi vatandaşı suçlayan devlet. Çünkü savcı devletin bir memuru. Kararı veren devlet çünkü hakim devletin bir memuru. Vatandaş arada korumasız. Her şey delil oluyor. Hiçbir delil hakimi bağlamıyor. Bilmem bir acayip. Mesela Ceza yargısının Osmanlı'da her safhası halka açık olmak zorundadır. Gizli en, en küçük bir, gizli olsa kabul edilmez. Bütün safhaları açık olmak zorundadır. Onun için en küçük şüphe şüpheye yer verilmez. Öyle teftişlere büyük bir ekiple gidilir. Ondan dolayı mahkemelerde en az dava ceza davasıdır. Tekrar söyleyeyim, 21 sene ben Osmanlı Mahkeme Arşivi'nin yöneticiliğini yaptım, o konuda doktoramı da hazırladım. Çok sayıda araştırmacıya yardımcı oldum. Benim hazırladığım doktora, Doktor Rods Murphy vardır, Amerikalı, çok bu sahada meşhur bir araştırmacıdır. Bundan birkaç sene evvel geldi, sen doktoran dedi, biz İngiltere'de ders kitabı olarak okutuyoruz dedi. Şimdi mesela beni Amerika'ya çağırmışlardı ben kesinlikle gitmedim. E yani gidin yurt dışına bizi şey olarak bilirler. Osmanlı hukuk tarihçisi olarak bilirler. Mesela çok kısa bir hatıra doktoramızı bitirdik 1984 bastırdık. 1986'ta bastırdık ve Kültür Bakanlığı'na satın almaları için gönderdik bir yazı geldi, satın almaya değer görülmemiştir. O yazıdan iki dakika sonra Harvard Üniversitesi'nden bir yazı, doktoranızın basıldığını öğrendik, şu adresi elli tane ödemeli olarak gönderin lütfen. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi şeyden, yani olayı hamdolsun içten bilen bir kişi olarak anlatıyorum, onu söylemeye çalışıyorum bir yıllık mahkemenin bir yıllık çalışması içerisinde 8-10 tane ancak ceza davası vardır. Niye? Çünkü herkes biliyor ki, suç işlersem cezasız kalmaz. Herkes biliyor ki, hak ettiğim cezayı alırım. Bir de vatandaş son derece duyarlıdır Osmanlı'da. Öyle devletin savcısı falan yoktur her vatandaş savcı yetkisiyle donatılmıştır. Çünkü kamu aleyhine yapılan bir durum herkesi rahatsız eder. Öyleyse herkesin dava açma hakkı vardır. Özel hukukun ihlali suretiyle yapılan suçlarda da kim suçtan zarar görmüşse o dava açar. Ama bugün öyle değil. Vatandaşın hiçbir değeri yok. Suçtan zarar gören devlettir. Ya devletin babasını öldürmediler, benim babamı öldürdüler. Devlet de kim? Ne oluyor? İçinizde oturup da devlette bir bardak çay içeriniz var mı? Devletin oruç tuttuğunu gördünüz mü? Namaz kıldığınızı gördünüz mü? Allah'tan kork diyebilir misiniz? Bu ne demek böyle? Hayali varlık, varlıklara kişilik vereceksiniz, ondan sonra ne olacak? O bir sürü insanın dokunulmaz olmasını sağlayacak ve arkasından da birçok kişiye zulüm yapılmasının sebebi olacak. Dolayısıyla işte savcılı kurumu 1879'da ilk defa ülkemize girmiştir. Ama o sıralarda artık bu ülkede İslam diye bir şey kalmamıştı. İslam tamamen bitmişti. Tamamen bitmişti. Bu konuda çok detaylı konuşmalar yaparız da ben şimdi. İsmail Hakkı Baltacıoğlu vardır Allah rahmet eylesin. Bizim de dersimize gelmişti. Çok birikimli bir insandı. Mesela benim zihnimde onunla ilgili o kalan çok dik dik duramayan bir insandır. İnsandı. Ama gerçekten çok önemli bir kişiydi. Mesela Hatırat'ın anlattığı şey var. Din ve Hayat diye küçücük bir kitabı var. O 19. asrın başlarında, yani ilk yıllarında Osmanlı'da din neymiş? Bir bakın ki insanların dinle alakası kalmış mı? Bakın Şeyhülislam yaşanmış olay. Vaiz İslam'da gidiyor Ramazan'da. Adını falan her şeyini biliyorum da söylemeyeyim belki akrabaları falan vardır rahatsız olur. Şeyhli İslamlığa gidiyor. Şey diyor ki şey şey da bizim şurada İstanbul Müftülüğüdür biliyorsunuz. İşte orada ben 21 sene çalıştım. Ramazan'da diyor ki yanında çalışan kişiye ''Bize birer tane kahve yap.'' diyor. Birer kahve yap deyince tabi bu vaiz şaşırıyor, bu ne oluyor bu? Ha sen oruç mısın? ''Bu oruçmuş, buna yapma, sen bana yap.'' diyor. Yine şu anda büyük çoğunluğunuzun tanıyacağı bir kişinin dedesi olan Musa Kazım Efendi, o şahısın bana anlattı, onun da adını söylemek istemiyorum, belki hoşlanmayabilir. Kendisinin bana anlattığı şu, benim halalarım ki onun erkek torunu, yani, oğlunun çocuğu, benim halalarım evde Fransızca konuşurlardı. Evde Fransızca konuşurlardı. Şimdi, din neredeydi, şimdi nereye geldi, şimdi neredeydi ile ilgili Şeyin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun hatıralarından Yahya birazcık okuyacak. Elimdeki kitap İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Din ve Hayat kitabı. Buranın 15. sayfası ve devamından birkaç pasaj okuyacağım. Bu kitabı niçin yazıyorum başlığı altında bunu anlatmış. Diyor ki bu kitabı kaleme almama üç olay sebep oldu. Birincisi Kadıköy'de Darul Muallim'in ki bu erkek öğretmen e, okulu lisesi, orada öğretmenlik yapıyordum diyor. Bir gün talime terbiye dersinde dinden, din duygusundan, din eğitiminden ve Hz. Peygamber'in büyüklüğünden bahsettim. Dersten sonra bahçeye çıktım, öğrencilerin arasında gezinmekteydim. Dersi dinleyenlerden, belki de sınıfın en zekilerinden bir öğrenci yavaşça yanıma yaklaştı. ''Hocam'' dedi. Ders esnasında söylediğiniz şeylere, gerçekten bütün samimiyetinizle inanıyor musunuz? Söylediğim şeylere vicdanımla, samimiyetimle inanmak. Bu, çok garip bir soru ve beni bir hayli düşündürdü. Demek ki söylenilen şeylere samimiyetle, vicdanıyla inanmamak da vardı. ''Fesubhanallah'' dedim kendi kendime. ''O genci seneler sonra yeniden gördüm, o parlak zekası sönmüş, ruhu iskeletini taşıyamayan bir hasta gibi bükülmüştü. Bir gönül hastası, bir ruh hastasıydı. Sanki onun ruhunda doldurulamamış bir çukur açılmış ve ruhun diğer parçaları da onun içine çökmüştü.'' Bu birinci olay. İkinci olayı da şöyle anlatmış... Öğretmenlik hayatımın bir kısmı da Çapa'daki Darul Muallimat'ta geçmiştir. Bu da kız öğretmen. Bu çap Çapa hastanesinin hemen önünde, o bina hala durur Anadolu. derken sağ tarafta görürsünüz onu. Evet. Orada ders verdiğim zaman zarfında hem müsbet fikirlerden hem de mukaddes duygulardan bahsediyordum. Fakat diyor verdiğim eğitim, hedef edindiğim noktaya hiç de ulaşamamış olacak gidiyor. Bir gün bir öğrencim bana yaklaştı ve şöyle dedi. Hocam, sen benim dinimi yıktın, Allah'ımı aldın, beni mabutsuz bıraktın. Bir öğretmen için ne ağır bir ithamdı bu. Fakat benim bunda ne suçum olabilirdi ki? O öğrenciyi bu derece haksız töhmete ve suçlamaya tek bir şey götürebilirdi. Kuvvetsiz bir iman zayıf ve cansız bir itikat. Çünkü bir din, bir iman zayıf olduğu takdirde ilim ve ispat karşısında duramaz, yıkılır. Daha sonra diyor İsmail Hakkı bu tür tavırlar beni fazlasıyla ürküttü. İmanınla itikadın bu iflası karşısında dondum, kaldım. Sonunda bir araştırma yapmaya karar verdim ve 1331 hicri senesi ki bu miladi olarak 1913 yılını gösteriyor 1913'te Darul Muallimi'nde yani bu erkek öğretmen lisesinde 16-23 yaş arası 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden 90 kişi üstünde üzerinde bir araştırma yaptım. Sonuçları şöyle din ve iman sizin hayatınızda ne kadar yer tutuyor diye 3 öğrenci hiç cevap vermedi bu konuda demiş bir öğrenci Dine taraftar değil, her yönüyle mütereddit Bir öğrenci şimdilik dine taraftar, bir öğrenci milliyet fikrine zarar vermemek şartıyla taraftar, bir öğrenci az ala kadar, bir öğrenci din yerine vicdan kerimesi kullanılırsa dine sıcak bakacağını ifade etmiş. Bir öğrenci ''Halk kütlesi bir ırktan teşekkül etmiş olsaydı milliyetin kuvvetli bir iman şekline tecellisinden sonra dinin lüzumunu hissetmezdim.'' demiş. Bir öğrenci ne aleyhinde ne lehinde dini siyasi veya içtimai bir kanun gibi kabul ediyor. Sosyal bir olgu gibi düşünmüş. Bir öğrenci de demiş ki, ''Din hayatımızın ve işlerimizin düzenleyicisi olmamalı. Karışmasın hayatımıza.'' Bir öğrenci fazla bağlılığım yok diye cevap vermiş. Bir öğrenci dine harfi harfine itaat etmeyi pek sevdiğini yazmış. Sadece bir öğrenci. 90 öğrenciden sadece bir tane. Yani dine harfi harfine itaat etmeyi çok sevdiğini söyleyen bir öğrenci var. 75 öğrenci de taraftar olduğunu söylemiş dine. Fakat bunlar da diyor genellikle dinden hurafelerin kalkmasını, dinin ilerlemeye mani olmamasını ve dinin medeniyeti kabul etmesini şart koşuyor. Bu şartla ancak 75'i bu şartla kabul edeceğini söylemişler. Bir kısmı da dinden taassup masallarının husumetin ve mübalağının kalkmasını istiyor. Kendi yorumu sonuç yerine, demiş ki görüldüğü gibi 90 öğrenciden 89'u ya dinle hiç ilişkileri yok bunların ya da çok zayıf Üçüncü bir ihtimalle bir takım şartlara bağlı. Hani benim şartlarıma uyarsa dine taraftarım, uymazsa değilim. Yarın bu milleti terbiye edecek olan bu öğretmenlerin fikirlerindeki dağınıklık beni endişelendirdi. İşte diyor din meseleleri hakkında beni düşünceye sevk eden sebepler bu tip olaylar oldu. Bir de bir vaiz olay, vaizden bahsediyor. Yani bu üç şeyin içinde bu yok demek yok, ki. o zaman ben anlatayım bu vaizle ilgili. Diyor ki, bu şehzede başına, işte buralarda da bir, bir camide, şimdi caminin adı aklımda değil, bir vaiz dinledim diyor. Kürsüyü kırarcasına, işte sakalıyla, sarığıyla, cübbesiyle, işte milleti tekfir ediyor, bu memleketi işte küfre... Buldun mu? Ha. İstersen şey yap, ya ne, ben anlatayım, önemli değil. İşte bu memleket e, bunun için böyle sıkıntılar içerisine girdiği işte şey yapıyor, ver yansın diyor. Diyor ki aynı vaizi birkaç sene sonra gördüm. Sakalını tıraş etmiş, sarığını çıkarmış, cübbesini atmış. Bu defa gene aynı hararetle söylüyor. Bu memleketin iflas etme şey iflah olması için dini tamamen terk etmek ve Avrupa kanunlarını hakim kılmak gerekir diyor. Bir sözü daha var. Diyor ki, ben diyor öğretmen okulunda öğretmenken, en büyük ayıp öğretmenler odasında dinden bahsetmekti. Bahsettiğin zaman herkes güler. <gülüyor> Sen hâlâ orada mısın? derlerdi. Diyor. Şimdi, bakın o noktadan, bugün bu noktaya geldik. Allah razı olsun bugün gelmişsiniz burada, İslam'ın önemini kavramışsınız. Şu anda, şimdi birçok kimse konuşuyor diyor ki, Hocam bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bana göre, bana göre, benim tespitlerime göre, Abbasilerden sonra ilk defa İslam harekete geçmeye başlamıştır. Müslümanlar ilk defa problem çözeceklerine inanmaya başlamışlardır. Artık yani kendi ayakları üzerinde durabilecek noktaya gelmiş. Evet bugün hala Türkiye'de çok sayıda inancına güvenmeyen hoca var. Kur'an-ı Kerim'de problem çözülemeyeceğini söyleyenler söyleyen ilahiyatçı profesörler var. Lan sayısız değil. Ama onlar önemli değil. Önemli olan doğruları bilenler var artık. Kur'an-ı kerimle problemimizin çözüleceğine inananlar var ve bu dünyanın hemen her yerinde var. Her yerinde var. Şimdi Allah'a çok şükürler olsun, artık o şeyler ciddi manada ortadan kalkıyor. Şu anda dünyada en büyük sıkıntı şu. Avrupa'da da, Amerika'da da çok ciddi bir İslamlaşma var. Bunu nasıl engelleriz? Şimdi bunu tümüyle, yani engelleme imkanı olmadığı için bu defa sulandırılmış bir din anlayışını nasıl pompalarız? Onun da çok ciddi çalışmaları var, bunları da gayet iyi biliyoruz. Ama ne olursa olsun, lamba yanmıştır artık. Yani o, o tabii ki karanlığın devamından istifade edenler elbette ki ortalığı yakıp yıkacaklardır. Mesela şimdi şeyde Vatikan'da Almanya'da daha başka ülkelerde kiliselerin boşalmasından yerlerini Müslümanların almasından ciddi ciddi rahatsızlıklar ben bizzat dinlemişimdir yani. Şimdi ama çok iyi durumdayız, çok iyi gidiyoruz bu şeylerin, yanlışların ortaya çıkmış olması da güzel. Artık bizim yapmamız gereken bütün dünyayı, bütün dünyayı, ki herkes Allah'ın kulu, Allah'ın kitabıyla Allah'ın kullarını buluşturmaktır. Allah'ın kitabıyla Allah'ın kullarını buluşturmaktır. Tabi bu arada menfaatlerin esiri olmuş çok sayıda insan olacaktır. Zaten insanı kafir yapan da, menfaatten nesiri olmaktır. Dolayısıyla çoğu zaman namaz kılmak, oruç tutmak fazla bir şey ifade etmiyor. Dünyalı karşısındaki tavrınız çok önemli oluyor. Çünkü eğer dünyalı karşısında dik duramıyorsanız, o zaman her şey anlamsızlaşıyor. Şimdi burada da son zamanlarda biliyorsunuz yani çok ciddi sıkıntılar var. İşte Fetullah Gülen hocanın ee, ve işte hükümetin karşılıklı bir takım e, atışmaları var Şimdi benim tabi bizim niyetimiz her ne olursa olsun Şu açılmış olan yolda ilerleyip İslam'ı bütün hakim kılmaktır Mesela bir taraftan dünyanın her tarafında olan okullar var Bir taraftan Müsl Müslümanların büyük bir bölümüne hakim olan hurafeler var. Yanlış din anlayışı var. Biz o yanlış din anlayışlarını sürekli burada dile getiriyoruz. İsim vererek de söylüyoruz. Bunun sebebi o insanlar kendilerine çeki düzen versinler, ölmeden önce kendilerini düzelsinler de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna sağ salim gitsinler diyedir. Başka bir şey yok. Dolayısıyla ben şimdi buradan 1- Devletin yetkililerine şunu söylüyorum. Artık bu, bu devlet yapısı, bu devlet yapısı, yani bugünkü yasal düzenlemeler, bugünkü yasal yapı, bu e, insanları götürecek seviyede değil, dün de değildi de, ama dün insanlar zaten uyuyordu, işte gördünüz ne halde olduklarını. Batıda da öyle, her tarafta da öyle. Mesela Rusya'da bir kitap yazmışlardı. Rusya'nın en önemli editörlerinden Yuri Mikhailov bir kitap yazmıştı ki altı gün bizimle beraber oldu. Kitabın adı Kur'anı Anlama Zamanı. İmzalayıp bana da verdi. Bu kitabı niye yazdın dedim. Dedi ki kendisi Müslüman değildi ama şimdi Müslüman olmuşsa bilmiyorum. Dedi ki ben elme bir Kur'an geç, meali geçti dedi ona 3 sene odaklandım, hiç başka şeyle meşgul olmadım. Sonra baktım ki, Rusya'nın problemlerinin olmazsa olmaz çözüm kaynağı Kur'an-ı Kerim. Bir başka alternatifi yok. Zaten dedi, size burada bu kadar değer verilmesinin sebebi de sizin Kur'an'ı öne almanızdır. Şimdi, Dedim, mesela geçenlerde dedi, ben Paris'teydim, çıkıyor gençler, Eyfel Kulesinin tepesinden atlıyorlar. Bunları Kur'an'dan başka hiçbir şey kurtaramaz. Gerçekten Avrupa tamamen bitiyor. Yani bir toplumsal intihar var. Artık bu yapı gitmez. Ve biz, yani işte o yetkililer, Allah'a çok şükür biz bugün ülkenin yasal yapısını fıtri kanunlara göre düzenleyebiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın tabiatta koyduğu kanunları ki onlar Kuran-ı Kerim'deki kanunlardır, çok rahat bir şekilde düzenleyebiliriz. Yani her şeyi, mesela e, şeyde geçtiğimiz ayın sonlarıydı, işte bir ay herhalde oldu olmadı, İsveç'ten bir akademi ile Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin bir, e, birlikte düzenlediği insan Hakları Kurultay şeyi vardı, çalıştayı vardı. Ben çağırmışlardı. Orada ben kapanışta şu konuşmayı yaptım. Dedim siz insan haklarından bahsediyorsunuz. Devletiniz teokratik. Devletteki adamlar dokunulmaz istedikleri kanunları çıkarıyor. Böyle bir ortamda insan haklarının ne anlamı var? Ondan sonra dedim siz ceza hukuku diye hürriyeti bağlayıcı ceza veriyorsunuz, hapis cezası, sık sık burada konuşuyoruz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok, bir insana verilebilecek en büyük cezadır. Bu ceza değil yani, bu çok kötü bir şey. Hapis cezası da bize 19. asırda girmiştir. O zamana kadar öyle bir şey yoktu. Bakın gidin şu İstanbul müftülüğüne orada zindan vardır. Zindan deyince siz karanlık yer zannedersiniz. O zindan şuranın 1.5 kat yüksekliğinde pencereleri şu kapının en az iki, şey, yani kapının da 1.5 kat yüksekliğinde, önünde büyükçe bir bahçesi olan sıkıştırsanız, ancak 15-20 kişiyi sokabileceğiniz bir yerdir. Yani, ama şeyden 19. asırdan sonra, ha bile cezaevi yapılıyor, hala yapılıyor, yetmiyor. Bir kere bunlar, bütün dünyayı, yani ve, ve kimin ne işine yarıyor? Kimin ne işine yarıyor? Kim cezalandırılıyor? Orada yatan kişi mi? Perişan olan ailesi mi? Onlara bakmak zorunda kalan vatandaşlar mı? E sonuçta ne elde ediliyor? Dedim bir keresi hürriyeti bağlayıcı ceza veriyorsunuz. insan haklarından bahsetmeye hakkınız yok. Ekonomik sisteminiz faize dayalı. Faiz insanları köleleştiriyor, toplumları köleleştiriyor, devletleri köleleştiriyor. Bu bu bu, bu şey içerisinde hürriyetten bahsetmenin ne anlamı var? Dolayısıyla tabii e, artık bunları yani bütün dünyaya doğruları anlatmamız gerekiyor. Bakın bugün bugün telekonferansta Moskova'ya da bir bir ilmi kuruluşla yaptığımız şeyde bunları anlattık. Fıtrata fıtrata gelinsin. Şimdi biz bundan ben şimdi Fetullah Hoca'nın kendisine ve cemaatine buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2007 yılında Amerika'ya gitmiştim. New York havaalanında benim çok eski bir arkadaşım Doktor Ali Bayram Hoca. ondan beraber oraya gittik bir konferans dolayısıyla. Orada havaalanında dedi ki ya bir buraya geldik hoca efendiye de bir ziyaret etsek çok iyi olur. Çok memnun olur. Tamam dedim gidelim. Oradan Pensilvanya'ya gittik. Orada kendisini ziyarete gelen kişiler vardı. Orada bir konuşma yaptım. O konuşmada yani İslam'ın evrenselliğinden bugün dünyanın ihtiyacı olan çözümlerin sadece Kur'an'da olduğundan falan bahsettim. Hoca da dedi ki ya bunların yazılısı var mı dedi? Dedim yok. O zaman Ali Bey dedi ya beraberce bunu yazılı hale getirseniz keşke dedi. Biz de onu Ali Bayram Hocayla beraber yazılı hale getirdik. Ben şimdi ilk defa burada şey yapacağım. Yani e, Yahya okusun. Artık bu tür şeylerle yani öyle bir takım yanlış işler yapanlar tabii ki olacak. Yanlış işleri yapanların cezasını cezasını çeksinler. Öyle tutup da kimsenin konut dokunulmazdı. Mesela bugün efendim Niye e, evlerine girip araştırma yapılıyor falan, işte bir insanın kapısı e, çalınıp içeri girilir mi, onun sırları ortaya dökülür mü? Dökülmez ama, bugün yasalar buna müsaade ediyor. Onun için o yasaların değişmesi lazım. Yani in, e, şey, e, devlet insan için olmalı, insan devlet için olmamalı. Yani o bizim 6,5 asır yaşamış olan devletimiz, bir gün işte şeyden e, Doktor Roths Murphy az önce kendisinden bahsettiğim e, ki bu şey çok önemli bir araştırmacıdır. Bir gün bizim şeyde Müftülükte araştırma yaparken arşivde dedim ki ya niye hep Amerikalılar geliyor bizde araştırmalar yapmaya? Bunun sebebi ne? Dedi ki, bak ben sana bir gerçeği itiraf edeyim dedi. Tarihin tanıdığı en büyük devlet Osmanlı Devletidir dedi. Böyle altı buçuk asır boyunca geniş topraklar üzerinde hakimiyetini sürdürmüş bir başka devlet yok. Biz Amerikalı olarak Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünü araştırıyoruz dedi. Ben dedi, tam dokuz yıldır, nerede Osmanlı arşivi, yok on bir yıldır, on bir yıldır, nerede bir Osmanlı arşivi varsa oraya gittim, Türkçe'yi bir Türk gibi konuşuyor. Yani yabancı olduğunu anlayamazsınız. Nerede Osmanlı arşivi varsa gittim oralarda araştırma yaptım. Türkiye'de, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlarda, her yerde. Ben şu ana kadar dedi şu ana kadar bir tek haksızlık örneği göremedim ki dosyama koyayım de, bir ilmi toplantı çıkarayım diyeyim ki Osmanlılar da falan yerde haksızlık yapmıştır. Bir tane göremedim. Bakın dedi Osmanlı'yı bu kadar yaşatan işte bu adalet şeyi. Sen Müslüman mısın? Kafirmişsin. Yerli mişsin, yabancıymışsın. Osmanlı'yı hiç ilgilendirmez. Şaşmaz adaleti vardır. Bir tek dedi, şey de duydum, Halep taraflarında bir zulüm edilmiş diye duydum. Koşa koşa oraya gittim, oranın ar arşivini araştırdım, baktım yanlışlığı bir yapmış, Osmanlı gene yapmamış. Dolayısıyla bakın, yani evet, ideal bir İslam devleti değil. Her zaman söylüyoruz. Ama ama devlet yapısı olarak Osmanlı'nın devlet yapısı, ben mesela ulemaya, ule, ulemadan ben son derece rahatsızım. Onlara verilen o kadar hürriyetin kıymetini bilmemişlerdir. O ayrı bir şey. Ama devlet olarak bugün Osmanlı devleti olarak bugün bütün dünyanın her hareketinden yararlanması gereken müthiş bir devlet yapısı vardır. Yani bunu aylarca anlatsak. Anlatmaya devam edilir çünkü artık o şey aşağıya ineceksiniz tek tek, fert fert anlatacaksınız. Müthiş bir yapı vardır. İnşallah bunun kıymetini biliriz. İnşallah böylece önce ülkemizi e, dü düzlüğe çıkarırız, sonra da dünyaya örnek oluruz. Evet, şimdi e, şeye e, o oku, oku, onu oku bakalım. Oku sonra ara veririz. Evet, şimdi şuna şuna bakın, bakın, e, umutsuzluktan hangi noktaya gelmişiz onu görün. Evet, yazının başlığı, Fıtrat zemininde diyalog. Diyalog, insanlar arası ilişkinin en etkili yoludur. Fıtrat, varlıkların temel yapısını ve bu yapıyı oluşturan yaratılış, değişim, gelişim, ilke ve kanunlarını ifade eder. İnsanların, hayvanların, bitkilerin, yerin, göğün, hasılı, her şeyin yapısı ve işleyişi buna göredir. Fıtrat kanunları ve o kanunlarla oluşan varlıklardan her biri birer ayettir. Bu sebeple varlıklar alemine büyük kainat kitabı demek uygun olur. Her insan bu kitabın ayetlerini okur ve kendi kabiliyeti oranında ondan bilgiler alır. Araştırma ve gözlemlerini derinleştirenler daha derin bilgilere, keşiflere ve icatlara ulaşırlar. Evrensel değerler, bilim ve felsefe böyle oluşur. ''Kitaplar bu bilgileri saklamak, eğitim ve öğretimde yeni nesillere aktarmak içindir. Kainat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar ve her şeyi ona borçlu olduğunu anlar. İhtiyaçlar bitmeyeceği için şeytan işte bu kapıdan sokulur, Allah'la Allah ile arasının iyi olduğunu göstermek için kılıktan kılığa girer ve insanı Allah ile aldatır.'' Müslümanların en çok aldandığı yol burasıdır, Allah ile aldanırlar. Evet, Allah Teala şöyle buyurur, o aldatıcı sakın sizi Allah ile aldatmasın. Lokman 33. Ayet Şeytan ilk uygulamayı Adem ve Havva üzerinde yapmış, yasaklanan ağaçla ilgili olarak arzularını kabartan sözler söylemiş ve ondan yemelerini sağlamıştır. Bu sebeple en büyük sömürü Allah ile ilişkilerde yani din sahasında olur. Kimileri Allah her şeyi versin ama işime karışmasın diyerek kendini tanrılaştırır, Kimi de batıl inanç kümelerine takılır. Şeytan her ikisini de aldatır ve kendilerini dindar saymalarını sağlar. allah Teala şöyle buyurur. İnsanlar iki kesimdir. Bir kesimini Allah yoluna kabul eder, bir kesimi de dalaleti hak eder. Çünkü bunlar şeytanları Allah ile aralarına birer dost olarak koyar ve kendilerini doğru yolda sayarlar. Araf 30. Ayet Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Onların üzerinde durdukları kavram zikirdir. Zikir, marifeti kullanıma hazır tutmaktır. Marifetse, kafa yorup bir şeyin etki ve tepkisini ölçerek elde edilen bilgidir. O bilgiyle Allah'ın dini arasında tam bir uyuşma vardır. Allah Teala şöyle buyurur. Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din, bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Rum 30. ayet. Peygamberler bu zikri harekete geçirmeye çalışmışlardır. Allah Teala şöyle buyurur. Sen tezkirde bulun, senin görevin sadece tezkirdir. Gâşi 21. ayet. İlahi kitaplardan alınan bilgiler de fıtrattan alınanlar gibi zikirdir. Allah Teala şöyle buyurur. De ki bu Kur'an hem benimle beraber olanların hem de benden öncekilerin zikridir. Aslında onların çoğu bu gerçeği bilmez. O sebeple yüz çevirirler. Enbiya 24. ayet. Peygamberler insanlara tezekkür etmez misiniz derken... ''Fıtrattan edindiğiniz bilgilerle size yapılan tebliği karşılaştırıp gerçeği görmez misiniz?'' demiş olurlar. Bu, insanları akla ve bilime çağırmaktır. Diyalog çalışmalarının fıtrat zeminine oturtulması halinde Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitap arasındaki bütünlük, asırlar sonra yeniden görülecek ve insanları hurafelere değil tartışmasız doğrulara çağırdığımız anlaşılacaktır.'' O zaman Allah'ın kitabı temel başvuru kitabı haline gelecek ve bilimsel çalışmalar hayallerin ötesinde bir sıçrama yapacaktır. Tekliflerimiz 1- Dinlerin temel kitaplarındaki evrensel değerleri belirlemek. 2- Hedefe alınan kitlelerin inançlarını ve tes örflerini tespit için araştırma grupları kurmak. 3- Merkezi Türkiye'de şubeleri Avrupa, Afrika ve Amerika'da olan araştırma merkezleri korumak. Allah Teala'dan hayırlı işlerimizde başarılar vermesini niyaz ediyoruz. Ve bu son kısım belki bazıları için e, geçsin için yeni olmaz da başka dinleyenler için olabilir. Biliyorsunuz bütün nebi'ler önceki kitapları tasdik ettiklerini göstermek zorundalar. O e, işte ilahi kitap diye bilinenlerin tamamının Kuran'la ilişkisini ortaya koymak lazım. Bir. İkincisi de o insanların fıtratıyla Kur'an arasındaki irtibatı ortaya koymak lazım ki herkes kendini burada görmüş olsun. İşte böyle bir e, mutabakat üzere ben o şeyin yani cemaatin yanlış yapanlar tabii ki e, yanlış yaptıklarını şeyini görürler. Herhalde topluma karşı yanlış yapılarsa affet, affetmediği kimsenin yetkisinde değildir. Ee, ama madem dünyanın her tarafına yerleşmişler, bu çok büyük bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitabı birlikte okuyarak bütün dünyanın İslam e, e, bütün dünya İslam'a tebliğin yollarını araştırmamız lazım. Evet, şimdi kısa bir ara verelim.